Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah korumuz muhteremler imanla ilgili o adı şerif. Adı şerif tabi biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek ağzından çıkan sözler, kelimeler. İnşallah biz kendimizi hayalen orada buluruz şu anda inşallah. Önce bir adet şey vardır bu halde meşhur olanı hadisi Cibril deniyor buna. Bunu ben şimdi alıyorum burada. bunu Has Ömer biliriyor Hazretleri. Bir gün otururken diye meşritte Peygamberle beraber bir kişi gelip buyuruyor. Elbisesi çok aşırı beyazdı, beyaz elbiseleri. Saçlı simsiyahdı. İçimizde onu tanıyanı yoktu. Ama üzerinde yolculuk esiri de yoktu buyuruyor. Tabi o dönemde Midine'ye gelenler, dışarıdan gelenler e, tavsiyle gelmiyorlar. Devesi olan devesiyle geliyor olmayan yürüyüp geliyor. Yani o çöl doğasını aşıyorlar. Bunun için dışarıdan gelenler hemen belli olurdu. yolcuk eserinden. Bu gelen kişi As-ı buyuruyor. Yani onlara göre o anda esrarengiz bir kişi. Peygamber yanına geldi. Diş çöktü. Elini iki düzene koydu. Peygamber'inize birkaç soru sordu. Ee, şöyle başladı. Ya Muhammed, ah bir İslam'ı. hani İslami? Peygamber'inize, Ya Muhammed hitap etti. Sadatörüne. Bana, İslam'ı haber ver, İslam nedir? sordu. Ben bunu için tabi, atlayacağım bazılarını. Yalnız, imanla olan bölümünü, Hadi uzun olduğu için, Telegram'da bu kimseye İslam'ın ne olduğunu yani İslam beş şartını onu saydı. Kale dedi ki o kişi sadakte tamam doğru söyledin dedi. Yani bir nevi sanki o da biliyormuş gibi evet doğru söyledim dedi. Hasen burayı ki bu bizim tuhaf gitti. Hem sordu hem de biliyormuş gibi bir hava estirdi tasdik etti bunu. Sonra bu kişi Kale diyor ki yine Fahbirni Hanili imani Ya Muhammed Allah'a hazretler. Şimdi diyor iman nedir? Bana imanı haber ver diyor. Kale Aleyhisselam Peygamber onu şöyle buyurdu En tümine billahi Önce Allah-u Teala'ya iman etmektir buyurdu. Allah iman, imanın özü, başı, temeli bu buyurdu. Ve melaiket diye allah Teala meleklerine inanmandır. Ve kütübihi Allah'ın kitaplarına iman etmektir. Ve rüsüleyi rüsüllere, peygamberlerine. Ve bunun sonunda zamir var bakınız. Ve kütübihi ve rüsüleyi Bunlar zamirdir. Yani Allah'ın indirdiği kitaplara, peygamberlere iman etmektir. Vel yevmil ahire ve ahiret günde imandır. Ve tümüne bil kaderi. Hayri ve şerri. Burada Peygamber Aleyhisselam bahsediyor. kadere gelince burada peygamberi vurguladı bakınız. Ve tümüne bil kaderi. Vardır özür bir de kadere iman etmektir. Kaderin de iki bölümü var. iki kanadı var. Hayrihi ve şerrihi. Hayır da şer de ikisi de kaderden geliyor. Allah'ın takdirinden geliyor. Demek ki hangisi kulun başlarına gelirse kul bunu takdirilmesi gerekiyor. Kale sadakte. Yine o kişi tamam yağma doğru söyledim buyurdu. Yine arkasından İhsan nedir? Ve kıyamet nedir diye bazı sorular sordu. Onu tabi geçiyorum şu anda. hadi Utun olduğu için. Sonra bir kişi kayboldu. Peygamber döndü dedi ki, sahabelerine o demin soru soran kişi var ya onu şahane geçtim bakalım buraya. Aradılar sahabeler bulamadılar. Yok ya Resulallah. Peygamber gülümsedi. O, Cebrail o Cebrail'di buyurdu. O Cebrail'i size bunları bilmek için geldi buyurdu. Yani dininizi öğretmek için size geldi buyurdu. Şimdi bu adı ı tabii tabi şunlar çıkıyor bu şimdi. Bir Cebu aleyhisselam meleklerin büyüklerinden dört dükmenin bir Cebu aleyhisselam adı der. Melekler insan şekline görünebiliyorlar, dönüşebiliyorlar Temessül deniyor buna. Ayrıca melekler insan şekline temsil edince bunu peygamber dışı insanlar da bunları görebiliyorlar melekleri. Yalnız melek insan şekline temessül ediliyor, şekillenme halini alınca yine melekli sıfatını kaybetmiyor ama. Aynen melekli sıfatı kendisinden kalıyor. Yani insan beşer sıfatlarına dönüşmüyor, yine melek olarak kalıyor. İnsan şeklinde görünebiliyor. bunu insana da görebiliyorlar. Bunu da örnekleri çok var. Lütfü Kavmi'ne batırmaya giren meleklerdeki cebraslamların biriydi. Lütfü Kavmi'nin o de onları gördüler, insan şeklinde. Yine burada şimdi ilgi bir nokta var burada. Yani benim dikkatim çok çekti bu. Soran Cebe aleyhisselam, büyük melek, sorulan Resulullah, bir peygamber aleyhisselam dedi. Allah iman cilirca Bunda hepimiz tabi müşterik ortakız. Allah imanda. Melek de olsun, peygamber olsun, ortak olsun var bunda. Yalnız iman tabi kuvvetliliğinde, olgunluğunda, aradaki gafet peyden kalkışında. Ama fark var. Sonra meleklere imanda. Burada şarjında fark var. Sonra Cebra Aleyhisselam kendisi de melek. Melek, meleklerin mi başka? Peygamber onu her zaman görüyor. Burada aramızda bir fark var. Cebra zaten kendi melek. Peygamber her zaman görüşüyor. Biz göremiyoruz. Allah'ın kitaplarına iman, hak olan diye kitaplara iman geliyor. E bunda yine aramızda fark var. Bunlara getiren Hz. Cebrail selam hazretleri. Peygamberimize kitap verilen, peygamber kendisi sözleri. Ve peygamberi iman. Zaten Cebrail sen peygamberini e peygamber bildirdi. Peygamberi kendi zaten peygamber. Paramızı bu ortam tabi fark var. Şimdi burada demek ki Peygamber burada ayrıca kadere vurgulaydı. Peygamber yaptı burada. Kaderde iman hayırlı şerrinde. Yine ad şerif okuyorum hakimden. İkinci ad şerif imanla ilgili. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, el imanı bil kaderi kader iman yusübül hemme vel hüzne bir insanın kadere imanı ne kadar kuvvetlenirse o kişinin o kadar hemmi hüznü gider Hem bunun çoğulu humum geliyor ileriye dönük endişeler, korkular evhamla ileriye dönük eva şöyle olur, böyle olur şöyle olur, böyle olur Mesela bazı çıkıyor, bazı kişiler, işte deprem olabilecek, olabilir, şunlar bunlar. Tabi başka konularda olabiliyor. Eğer bir insanın imanı, kaderi imanı biraz zayıfsa, kişi ne oluyor hemen burada? Endişeye kapılıyor, kişi burada paniğe kapılıyor. humum hem ileriye dönük endişeler, kederler, Tasalar, hüzünde geçmişte olanlar hüzünde, eyvah şunu yapamadım, şu fırsatı kaçırdım ya da şundan bana zarar geldi diye gitmişe balı şeyler. İşte Allah korusun bir kimsenin eğer kadere imanı zayıf ise o kişi hem geçmiş hem gelecek arasında boğulup kalıyor kendini azalmış bazı meselelere mesela bir genç üniversite girmeye bir temeli bu. Bunu azalmış kendisini. imtihanı sığırını kaybedince yıkılıyor birden meneğe zavallı. Her şey ima oluyor sanki. Halbuki insanın geleceği kaderi işle bağlı değil muhtemelen. Demek ki bir insan kadri ima ederse Yüzübül emme ve hüzne Kişi dünyada rahatça yaşar. E nasip böyleymiş, kaderen böyleymiş, kaderinde yok mu bu şekilde böyle diye kişi bunlara razı olursa kişi rahatını yaşar. Üçünün adı şerifte İddin Baci'den ve Tabaran'dan okuyorum. Vuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz El-İmanü İman nedir? Önce iman sözlük olarak ne anlaya geliyor? Ona bakalım inşallah. İman inanç demektir. Bir inanç kuvvetlenip de kalbe yerleşince o zaman buna iman deniyor buna. El imanı iman nedir? Hadi şey okuyormuş şimdi. Ma'rifetün bil kalbi. Kalbiyle bilmek önce. Eğer kalp bilmezse, kalp gafil ise o imanda gerçek iman olmuyor o türemdir. Ya da imanı taklidi deniyor buna. Bir imanı taklidi var, bir imanı takiki var, imanı âl yakın var. Hakkıl yakın var, ilmel yakın var. İmanı tabi derece derece. İmanın kuvveti bu. Mesela bir etlik lambası. Tabi küçük otorjı olanında var. Daha büyük, daha büyük, daha büyü var. Aynı santralar bağlılar. Aynı adamlara cehennel akım geliyor, onlara geliyor. Ama lambanın gücüne göre lamba ışık veriyor. İşte imanın da aslı menbaı kalp. Herkese aynı yerden feyiz geliyor, kalbe geliyor. Demek ki insanların kalbine göre imanın kuvveti değişiyor. Bu için imanı taklidi deniyor. Kalb buna tamamen gafil. Kalb gafil. Evet Allah var, melekler var, ahmeti billahi sayar kişi. Ama Allah'tan tamamen gafil kişi. İman ahmeti billahi sayar, Yalan da söyler, harama bakar, günahta işler, canı uzaklaşır. Yaşanısı tamamen ters bir vardır. Nedir bu? İmanı taklidi mu direnler? Allah korusun o kişiye şeytan bir evham ve verdiği anda veya da insan şeytanları sabık ideolojiler bunlara aşandığı zaman hemen bu yoldan çıkıyorlar İmanın tahkiki işte kalb ile bilen imandır. El imanı tüm bil kalbi. Kalb ile bilmek. Kalpte bir marifet ilim oluşmak. Ve kavlin bil lisani ve bunu dille de söylemek. Kişi yalnız kalbini biliyor bu da yeterli olmuyor. Mesela Peygamberimizin peygamberliğini o günkü Yahudi aile birlikleri halde ama dil ile bunu söylemeyince mümin olamadılar. Mutlaka imanın dille söylenmesi gerekiyor. Yani kelime-i tevhidin, kelime-i şahitin dille söylenmesi gerekiyor. Ve amelin bil erken, ondan sırada imanın gereğiyle amel etmek, İslam'ı da yaşamak. Bu da gece arkasından geliyor. Çünkü iman bir ağaca benzetiliyor. Evet, kalpte ilk anda yerleşse bile kalpte eğer bu dikilen ağaç sulanmazsa yani bakım yapılmazsa kurumaya mahkum oluyor. Birçok kişiler var ki zamanda hafıza çalışmış hafızlık yapmış, şöyle namaz kılmış, böyle namaz kılmış sonra ne olur bakıyorsa Allah kurusun e, sonu kötü olabiliyor az cemaati. Bu için iman ağacının mutlaka beslenmesi, korunması gerekiyor. Ağacı korunması gerekiyor ki meyvesini verebilsin. Peki inşallah. Dördün alışverişi değişsin inşallah. Adı Şehir'te Tirmis'te, Risay'de, Kütüb-i Siyed'den, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا رَئِيْتُمُ الرِّجُلَ يَعْتَادِ الْمَسَاجِدَ فَشْرَلُوا بِيْ اِمَانِ Demek ki, imanın bir de dışta görünümü, belirsi olacak, imanın. Tabi kalp elhamına tasdik ediyor, kalp marifetullah, kalp Mevla'yı bildi, dili bunu söyledi, Ondan sonra yaşantıya gelince buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri اِذَا رَيْتُمُ bir kimseyi gördüğünüz zaman يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ meşriplere devamlı gidiyor. Bunu ayet edilmiş Tek Herkesi tabi, hanımız evinde namaz kılıyorsa. Demek ki bir kimseyi, bir kişiyi namaz kılarken görüyorsak o Müminir ya hakkında şahit yapmayın buyurun sonra da. E, müminir hakkında ne geliyor? Şahidi gerekiyor. Hatta e, musallaya bir canete getirildiği zaman biliyorsunuz, hocalarımız soruyor bizlere, bunun nasıl biliyorsunuz ey cemaat diyorlar. diyorlar. Eğer o kişi hayatında namaz kılmayan kişi ise demi ki onun hakkında iyi biliyoruz, mümin demek doğru olmuyor. Ne gerekiyor orada? da şu gerekiyor hamdeler. Peygamberim bize arşın, bize buyur, buyur, buyur, buyurdu. Bir kimse camere devam ediyorsa, peş eklemazını kılıyorsa, bunu da görüyorsanız, görüyorsanız, Peygamberim emmiyor bize burada. O imanlı, hakka nasihat yapıyor Peygamberim buraya. Ve hadis-i şerif beşinciye geçecek inşallah. Hadis-i şerifte okuyam hadis, şerif de, hadis şerif inşallah. Hem Buhari'de hem Müslüm'de. Eğer bir hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslüm'de aynı lefis kelimelerle varsa bu hadis-i en sahih hadis şeklinde girmiş oluyor. Yine bu Reşadül Malesi maddeleri 50 imanı iman, biz onu ve sebune şubeten. İman 70 şube. Bir hadis şeride 60 de altmış da geliyor. Yani iman 60 veya 70 şube, de şube bölüm. efdaluha bu imanın 70 şubesinin en eniç hangisidir? Kavli la ilahe illallah. Başta bu geliyor böylece. La ilahe illallah. Bunu aşemedi inşallah az cemaatimiz biliyorsunuz ama yani aşmanın tabii yani tenferis var inşallah. Şimdi önce baştaki bir la harfi var burada. La. Arapçada bu harf harfin nafi deniyor. Nefiden harf. Yani olumsuz. Bir kelime başlarına geldi mi onu olumsuz ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Hatta buradaki bu lam Cinsinef'den lam. Cinsine. La ilahe, ilah diye bir şey yok anlamına geliyor. İllallah hakikaten istina geliyor. Ancak Allah cilalıyor. Bu için cümle olarak böyle veriliyor ki Allah'tan başka ilah yok. İlah, uluhiyet, rubiyet, azamet, kudret muhteremd yaratıcı, halâku âlem, âlem yaratan, yöneten, her şeyi gören bilen, işte muhtaç olmayan uluhiyet. İşte, önce bu kelime-i anlamının kalbimize iyi yerleşmesi gerekiyor anlama. olması sonra inşallah bu, bir sevgiye, muhabbet buna, ona dövüştürük kalpte. Hatta ki o hale gelir ki insan dururken kişinin kalbinden bu zikrolatık diline gelir. Şimdi bir dil zikreder kalbe gitmez. Bir de kalpten gelir bu da şöyle buyuruyor evliyorlar buna da bir diyorlar havuz diyorlar yapma havuz bahçede. Buna dışarıdan su doldurulur. Su buna doldurulunca tabi temiz su, taze su güzel, hoştur. Ama kısa bir zaman sonra bu su bozulmaya başlar. Yosunluklar kokmaya başlar. Eğer diyorlar bahçede kış bir pınar olsa yerden fışkıran bir su olsa kişinin etrafını çevirse oraya bir havuz yapsa devamlı sürekli yer altında su fışkırınca daha fazla dışa gidecek. Bu ne olur. Devamlı taze, canlı su olur. İşte diyorlar, zikrullah da, kelimeyi tevhid ediyorlar. Eğer kalpten gelirse, kalpten gelirse, sürekli kalbi bir pınar, Fatih'in gibi kalpten gelirse, sürekli bir canlılık sevgi muhabbet. Ama dilden gelirse bu tabii ilk asırlar şöyle hoşuna gider, olmazsa unutur gider inşallah kursunda. <gülüyor> Burada illallah rilâlemin. Ancak ve ancak Allah'tır Rabbül Alemin. Odur ilah-ı ilah alemin velamız. Odur yaratıcı. E şöyle baktığımız zaman önce kendimize Sonra şehrinize baktığımız zaman gerçekten azı cemaatimiz ilah kim olabilir ki demi mi ya? İnsan denen varlık en üstün varlık işte. Yerin halifesi insan. En üstün varlık insan. Nedir insan ama? İnsanın evveline bakalım insanın sonuna bakalım azı cemaatimiz. İnsan nedir? Bir daha anlat. Pissu insan be. İnsanlar insanlara bulaştı, insanları yıkaması gerekiyor. Neresi oluyor? İnsan aslı bu işte böyle. Sonra insan nerede yatıyor? Alır haninde. İnsan dünyaya hangi kanaldan, yoldan geliyor insan? Dünyaya gelen bebek nasıl geliyor? Kisi içerisine geliyor. Sonra altına işiyor, kusuyor, hisiyor, ağzı akıyor, salya akıyor, burnu akıyor. İnsan ilah olur mu bir insan? Efendim zamanında işte şöyle şöyle oluyor. Oluyor ama olduğu hal tamam gençlik zirvesine ulaşıyor, olgunluğu çağına ulaşıyor, gücü kuvveti oluyor ama o yaşta kişi yine aciz yemeden duramıyor insan yine kişi havayı solumadan duramıyor yine. Kişi hastalanabiliyor kırınabiliyor sonra kişi onda kalıcı değil ama geçici nasıl ki bebeklik çağı geçici ise orada kişi kalmadıysa fazla, her yaşta insan her dönemde az kalıyor, geçici insan böyle. Bir insanın sonu yani bir kekte cenaze muhtemelen işte. Yani sonumuz cenaze, cenaze muhtemelen ya. İnsan yolda ölebiliyor, kaza insan ölebiliyor. Hele kışın birkaç süreli rastgeldim de azı cemaatimiz böyle. Çamur, yağmur, kaza olmuş. Polis adamak gelmiş oraya, o kişiyi uzatmışlar yere. Tabi savcı şu bilecek, uzatmışlar yere. Bakıyorum o zavallı arabası lüks bir araba, komfort araba. Kim nasıl kişiliyken, kişiliği var vardı. Ama üzerine yağmur da yağıyor altı çamur, üzerine bir kişi gazı örtmüşler, kişi adı var belgesi. Ne dedi insanın sana bak değil mi İnsanın cenaze işte. İster hastanede ölüsün, ister kişi evinde ölüsün, insanın sonu dünyada cenaze. Peki bu cenaze adayı olan kişi Allah ile olabilir mi? Allah'a karşı gelebilir mi? Allah'ın karnını kalır yerine kendi başına yedirici koyabilir mi? Bu yetki kim vermiyor Kim vermiş? Hangi haddine ulaşmak için ne arzık iş e, İnsan denen varlık haş Allah eş olay ortak olamıyor olamıyor işte. Haş olur mu olamıyor. Görüşü olamazlar böyle işte. İşte demek ki imanın başlı ödülü nedir? Kavlü la ilahe illallah. Özellikle sondaki he harfin çıkması şart. İllallah deken eh. Bunu karşı söyleyecek. La ilahe illallah. Bu nedir demek ki? Demek ki iman yetmiş veya altmış küsür şübe, bunun zirvesi, eftali, bu kelime tevhiddir. Ve edinna imanın İmanın en aşağısı şimdi. Ama imanla ilgili gene İmatatul eza anittariyuki. Yoldaki bir eza veren bir şey alıp, onu kenara atmak. İmatatul <gülüyor> Bak İmanın bu da bir şübesi. Yolda giderken yan ki bir taş. Ona bir insan çarpabilir, ayağı vurabilir, insana zarar verebilir. Alıp onu kenara koymak, bu da imanla ilgili. Yani büyük eci var. Hatta bir kimse ayağınla vursa, mesela bir çöptür, şudur, budur, poşettir, taştır yere, yolda düşmüş, atılmış her neyse. Kişi bunu ayağınla vurup kenara atsa, yine sevap alıyor. Elini koyarsa, onun katı sevap alıyor. Elini alırsa. Bu bir olmuş oluyor almış oluyor. E bakın, İslam'ın verdiği şu çevre temizliği işte. Kendinden geliyor. Şimdi bazı kamyonlar özellikle, öyle ben gördüm yani, arabası mesleği bir arzu yapıyor, tam rampada abi iniyor aşağı taş koyu arkasına arabi söpüldüğü şey sonra ne yapıyor mı kalkışta çıkıp gidiyor kendisi büyük taş koyuyor kamyon tabi taşlar kalıyor arkadan gelen taksi e, tek yol, yol, yollarda karşısına araba gelebiliyor gece gözünü fırtın alabiliyor taşı göremez e taksi o taşları çarpabilir bakan zaman ne nedir bak hem bunda kulakı buna giriyor hem demek ki nedir bu da kişinin imanının olgunun bir alameti belirse olmuş oluyor. Yani kişiyi yola böyle bir şey bırakmadığı gibi eğer bunun başkası bırakmışsa bile al bu yoldan kenara koymak nedir bu? İmanın bir gereğidir. İmanın bir olgunluk alametidir. Ve bunun büyük hesabı vardır. Ve hayâü şübetü minel iman bu Buyur, da buyuruyor. Haya da imandan bir şube. En üstünle ortası arasında bir şube Haya. Nedir Haya? Utama duygusu adı cemaat Haya. Utama duygusu. allah Teala Mevlamız Haya'yı on kısım yaratmış. Onda dokuzu kadınlara verilmiş. Onda biri eklere verilmiş. İşte kadınlar bu ondan dokuzu ile nefislerini, bedenlerini korumaları gerekir az cemaatimiz. Onda 9 ile vermiş böyle şey. Bu konuda hadisler çok var tabi. Fakat onlara girmiyorum tabi. Temel iki olduğu için on hadisleri. Hayali iman ikiz karışı belirtiliyor. Haya iman ikiz ama yapışık karşı benetiliyor. yapışık karşı benzetli Bunların biri olmaz yeri diğeri olamaz. Yapışık şimdi bunlar. Benziyor. Ne anlama geliyor bakın bu? Allah korusun, hayası olmayan da imanda haşa yok anlamına gelebiliyor sevgili kardeşler. E bir kadın çağdaşık masalı ile da kıyameti sokaklar çıkarsa ne olacak bundur mu sevgili kardeşlerim? Tabi açılma gerekiyor. Dua etme gerekiyor onlara da. kimse bedu etmeme gerekiyor. Rabbim hidayet edersin inşallah. Onun adı cemaatimiz. Yani gerçekten bu hayasızlık bu açılı saçılma, bu çağdaşlık masalları e, bilimde kafa çalışmayı hiç. Teknolojiye geri kafada geri kalıyor. E, Soyundu mu Çağdaş oluyor. Adı cemaatimiz, Peygamberimiz gelmeden önce yani o cahire döneminde de o dönemini kadınlar da açı geciyorlardı işte. Açık gecidi onlar cemaatimiz, başları açık böyle, kolları kısa, eteri kısaydı. İslam onları kapadı peki onlar çalışmış acaba bunlarda acaba Efendim, Adı Şerif her yerde yediği gelmiş şimdi. Adı Şerif müşrimden. Adı Şerif de onunda. Bu riyayet Peygamberimizin hadiseri. La cennete hatta tu'minu. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz bu peygamber diyor. Bu konu günümüze çok geçiyor. Mesela Edison örnek görülüyor etrilirse i̇şte, bulduk şu bu dertten o ne olacak diyorlar. Yani ben o kişiye geçen birisi karşılaştım da beni başına konuşuyor. Ben baktım acızın kişiyi. Yani zavallı sanki kendini kurtarmış da eli son düşünüyor. Buraya pek asâti muhtemelenler. Sizler Cehennete giremezsin bakır. kız. cennete hatta tümünü iman etmedikçe. Demek ki bir kişi ne olsun iman etmemişse cennete girmesi haram olur kendisine. Ve la tüminu. Hadis devam ediyor. Sizler gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta tehabbu birbirinizi sevmedikçe Müslümanlar ama. Yani iman böyle aşam aşama geliyor böylece. Demek ki Müslümanlar biri birini sevmeyince gerçek imana erişip erişimine kavuşamıyorlar. Mutlaka birimizi sevmemize bu da şart madde. Yani bunun işimize gelmesi gerekiyor. Bir müminin suçunu kusunu görüp de ona hemen düşman kesilme gerekiyor alacağım. Abi. Halbuki kendimize bakalım değil mi ya? Var mı? Tek kusur olmayan kişi yok. Demek. Onun bir kusuru vardır. Bize on kusurumuz vardır. Bu demek ki ne gerekiyor? Mutlaka birini sevmemiz gerekiyor. Peki ne yapalım biz sevmemiz için ne yapalım? İşte Peygamber bize bunun ilacını veriyor baktığım der. Redu hüküm alâ şeyin izâ fâltümuhu Tehabet tüm görüyoruz demek. peygamberimiz size bir şey biliriyim haber vereyim ki, idafe altimihu onu yaptığınız zaman tehabet tüm birini seversiniz. Nedir bu da? Evşü selame beyneküm, aranız selamı yayım bollaştırın. Çok selam veriniz. İşte bak bu seyler. Adam karşıki hiç bizden bakmıyor. Hatta günümüzde yani çok acama gerçek mühteremler İslam'ı yaşayan Müslümanlar arasında bu var. Gruplaşma var. Efendim o bizden değil. Nasıl bizden değil? Grupta dinle. Yani bir grup diyene konamaz. Asıl olan dindir. Nedir grupla? Din de noktaları bunlar. Bunun için karşıki gördüğümüz insan erhanda Allah imanı vardır, namaz okuyor, aç yok işler yapıyorsa nedir bu? İnkarçımız bu teremdir. Ne gerekiyor? Aradaki bağını kurmak için demek ki çok çok bol bol sıramemiz bile gerekiyor terem. Selam. Nedir selam? Esselamu aleyküm diye. İki türlü verebilirselam da. Tabukunuz Tefecik işe başladığında selekçe gelecek inşallah. Ama şimdi çok kısa bir bu konuda. bir es selamü aleyküm e ile başlıyor. Arapça edvan vardır başlayan yani vardır. Sonda mü'ü geliyor. Yani sona ne gelmiyor? Es selamü aleyküm. Bir de başına e gelmez. şeyle sinle başlar. Selamun bunda ün, temin var. Yani sonda ne geliyor? Aleyküm. Demek ya selamün aleyküm veya da es aleyküm demek selamına gerekiyor. Nedir bu? Abi bu konu gelecek ileride inşallah sevgili kardeşlerim. Gerçekten selam denen bir şey var ya. Belki bazılarımız bir alışkanlık olarak bunu aramıza konuşuyoruz. Veririz selam belki de. Öyle değil ama selam. Selam gerçekten çok değerli, kıymeti bir şey. Rabbinin ismi Esma Hüsna'dan selam. Efendim şimdi şöyle diyor bazıları, işte ben selam veriyorum ama verdim ama o almadı. Ya almasan kızma ya, alma, kızma. Peki ne oluyor bu selam almadıysa? Sevgili kardeşlerim, had-ı şerif tabi, onu okuyacağım ama, ondan daha hayırlısı bu selamı alıyor, vatim terinde. Bir şeyin, bir kişiye, gereği bir gruba yola karşılaştık. Selam verdik. almalı bir selamımızı. Ama onlardan daha hayırlısı ki melekler yani selam aldığı da bakın terimler. Alıyorlar sadece. Bu iş demek ki İslam'da din kardeşliği vardır. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Birbirimizi sevmeden imanımız tam olgunlaşamıyor. Bu işin ne gerekiyor? Demek ki selam bir rağbıta bağlantı olmuş oluyor. <gülüyor> Ve hadd-i şerif 8. halde galiba ya 7. Hulü Aleyhisselam Hazretleri hadd-i şerifte hem Buhar hem Müslüm i şerifte zayimün ehad hüküm Sizden öyle biriniz yine tam imana erişemezsiniz, hatta yuhbe liyahihi mayhube lindesihi. Bu kadar şey var şimdi, o derece ki bakınız, birbirinden daha başarılı erişimden önce. Sizden biriniz tam gerçek imana kavuşamazsınız, hatta yuhliyahi karışının sevecek mağub nefsiye. Bir insanın kendisi için ne istiyorsa, seviyorsa, aynı şeyi karşı istememiz gerekiyor muhtemelen. Bakın şimdi. Şöyle bir örnek vereyim azı cemaatimiz. Bir gün Fatih Hazretleri, Islan'ın Fethi'ni Fatih Hazretleri, ki Peygamber'in medhettiği adı şah tabi kendisi. Acaba benim halkım nasıl? İslam fetulundu. Yani İstanbul İslamlaştı. İslamlaştı elhamdülillah. Merak ediyor. Bir aleme diyor. Acaba diyor bu halkın nasıl? Ben bu halkın da acaba daha feti yapabilir miyim? Sultan bana izin ver. Ben birkaç esnafı dolaşayım, geleyim, tahvil veriyim ona diyor. Erkenden bir esnafa gidiyor, bir şey almaya gidiyor. Ondan bir şey alıyor, parasını veriyor. Ha, bana bir şey daha lazım diyor, Şunu verir misin diyor. Diyor ki esnafa kardeşim diyor, Allah azizin sağlama diyor. Bak ben diye çifti yaptım diyor, Dikanda yer açtım diyor. Bak karşı daha diye iş çifti yapana daha diyor. Bu oradan olmaz mı diyor? Onu oradan alabilir diyor bana. Peki diyor, oraya gidiyor, oradan bir şey alıyor. Ondan bir şey daha istiyor, onu da vermiyor. Sağ ol Allah'a sağ ol ama Bak şu komşum var ya diyor. O yine esnaf diyor. Ondan al diyor muhtemelenler. Nedir bak bu değil mi? Yani bir esnaf istiyor kendisine müşteri geliştir. istiyor mu? İstiyor. E karşı ki aynı duyguyu o işlemize gerekiyor. Egemin sahibi değil mi? Kavga rekabet. Hele bazı mesleklerde. Özellikle böyle bazı otobüs şirketi şunlara, bunlarda böyle artık silahla dövülmeye başlar böylece. Kavga de yalnız ben kazanacağım, yalnız benim olacak. Demek ki İslam'da bir insan kendisi ne istiyorsa, aynı şeyi karşılıklı istemiyorsak, imanımız tam imanı, kamil değil bak. Yani ölçülere bu ölçü bunlaştığında da yine bahsedecek şey okuyorum inşallah Müslim Tirmizi'den imanın tadını tatmak meselesi şimdi buna. Bu lafı mesela zaka ta'mel imani. imanın tadını tattı peygamberiye. Yani tadacak anlamında ama tattı. Ben şu kimse ki billahi <gülüyor> rabben. Allah Rabbim diye Allah tam razı olan Allah Rabbim diye Allah'tan razı oldu. Yani Rubiyet'ten. Neydi Rubiyet? Yaratan, terbiye eden, besleyen, olgunlaşan geliştiren. Organları yaratamadı. Bizi yaratan erkek yapmış, işi yapmış. Boy poz, kaç göz vermiş, Mevla vermiş. İşte Allah bizim Rabbimizdir diyen Allah'tan kişi razı olursa Tabii bu arada Allah'ın ceneştanıyım her emrine de razı. E neden Allah böyle diyor? Haşa sen benim kimiz kimis gibisin? Ve bir İslam'ın dinen ve İslam'da da din olarak buna kişi razı olacak. İslam dininden. Yani İslam dinini ne emrediyorsa ya da ne yasaklıyorsa kişi buna razı olacak. Evet mesela evlenecek kişi. Nasıl evlenecek? İslam uslülere göre yapıyor. et yiyecek. Etin kesimi İslam'ı uslülere göre oluyor. Kadın nasıl giyinecek? İşte dışarıda. Nedir bunlar? Hep insan uslülere göre olması gerekiyor. Bunda. İşte bir insan İslam ne getirmişse kişi bundan razı. Kişi bunlara baş kaldırmıyor. İsten etmiyor. Neden böyle demiyor? Yaşıyorsa Debi Muhammed'in Resul'e Peygamberimizden peygamberden razıysa bu kişi ne yapıyor? Elhamdülillah. Dünyada imanın tadını tadıyor. Hadar-ı Şerif geldi inşallah. Şimdi bu arada. İlk Hadar-ı kaldı yani. Onu tamam yapacağım inşallah. Bu Hadar-ı Şerif'te Bukhari'den okuyorum. Yeni imanın tadıyla ilgili olarak imanın tadı. Biraz da işte bunu açtıracağım bazı şeyleri biraz açayım inşallah sevim kardeşlerim. Bülhanesem Hazretleri felâsün üç şey var ki üç şey var ki mevküne fîhî kimde bu şey bulunursa vecede halaveteli imani o ki imanın halabetinin tadını tadar. Şimdi imanın tadı, az önce geçtik onu, yine konuya geldik adı şerit değişik yalnız. İmanın tadı ne acaba muhtemelen? Tak denilen bir şey var. Şimdi varlıklar iki ayrılıyor. Cevher araz deniyor. Cevher, kendi kene varlığını sürdürebilen, başına bağlı olmayan. Aras, o kendi varlığını kendisi sürdüremez, başka bir cisimle sürdürebilir. İşte koku, renk, tat gibi bunlar, bu özellikler, bundan araz deniyor. Demek ki tat diye bir şey var. Ama kendini alamaz bu tat. Mutlaka elmada olacak, işte şunda olacak, bunda olacak yani. Tat diye bir şey var, koku diye bir şey var demek ki. Ama kendi varlığını kendini sürdüremiyor tat diye bir şey var. Bu tat da ikiye ayrılıyor. Bir maddi tat var, bir de manevi tat var sevgili arkadaşlar. Maddi tat. Bunu kim duyuyor? Damakta bir sinücu var. Damakta deniyor burada. Damakta. Sinir sinir mi? Sinücu benesi. Şey. Yani fizyiksel böyle. Evet, sinir bizim sinirimiz ama bize bağlı aslında bu böyle. Bir sinücu var. Ne diyor buna damak tadı deniyor buna. Bir kimse görmediği bir yeni bir şeye bakıyor, gözüne hoş görünüyor, rengi de güzel, şekli de güzel, kokusuna bakıyor. Hep duyular başka başka. Kokunu hoşlanıyor. Ama acaba tadı nasıl şimdi? İşte öyle geleceğim böyle. Bunu kim anlayacak? Damak tadı, damak tadı falan. Göz anlamıyor tattan. Bunu anlamıyor tattan. Laboratı var mı damakta? Ağzına götürüyor. Işte bir bakıyor, bir bakıyor şüphelize. Şu bakıyor, şu bakıyor ha Güzelmiş tadı birisi diyor. Alıyor. Bir damak tadı da var. Şimdi bir de malevi tat var adı cemaatimiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kendi'nin bizlere imanı acele mellette yürüyor. Mevlam buyuruyor. Keşicereddin tayyibeti Mevlam buyuruyor. İman şecereyi tayibe güzel meyveli ağaca kurma yönetiliyor, yönetiliyor. Az evvel kısa konuya değindim. İman kelim-i e başlıyor. Bu imanın özü çekirdeği kalp bunu inanarak tahsik etti mi? Ne oluyor? İman ağacı yani Filist'e ya çekirdeği özü kalbi ekiliyor. Bu iman ağacı Allah'ın iziyle korunsa Öyle şimdi bir filan dikildi, bunun korunması gerekiyor. Hatta hava etabı çevriliyor bazen. Bunu hayvan da insan da bir zarar verebiliyor. İşte iman ağacında kartiyonlu korunması gerekiyor. Dedi bunlarda işte haramdan, yalandan, şirten, küfürden korunması gerekiyor. Sonra bunun gıdaması gerekiyor, son beslenmesi gerekiyor. Bu imajcı tutumu ne oluyor? Tabi daha bu da salıyor, daha bu da salıyor. Nereye gidiyor bunlar? İşte imajcın bir da göze gidiyor mu Göze gidiyor falan. Bir insan imajcı tutmuşsa, gelişmişse, bedenini kapsamışsa göze gitti mi? O gözü ne yapıyor? Her şeye iman gözüyle bakıyor, ibadete bakıyor, tevekkülle bakıyor, şefkate bakıyor mu İman ağacının bir daha da kulağa gitti mi kulak tutup imanı konu ilgileniyor. Allah kelamı duysun, Kur'an duysun, sorba duysun, iyi şeyleri işliyor böylece. Bu iman ağacı tutup da bir de meyve vermeye başlıyor. İşte meyvesini verdi mi onun tadı bu defa meyvesinde mutlu meyvesinde. Bunu ne kim oluyor bu tadı da? Tabi damak alamıyor bunu da. Buna kar diye yazacağım hadimizi. bir tadı var azımadı, var Tabi bir Arap sözü vardır, mellem lem arif diye. Takmayan bilmez diye bir Arap atasözü vardır. İmanın takmayan tabii ki bilemez zavallı gafiller. ama imanın tadı var Muhteremler. Ve iman tadı alan kişi artık bedenizden, tatten geçiyor kişi bedenize. Mesela sahabeler alır cemaatimiz, sahabeler değil mi ya? Bak, şirkte, küfürde, batakta, cahiliyen, karanlıklarında kişi. Hepsi onda. Ama Resulullah'ın huzurunda, mali huzurunda imana gelince getirdiği kelebin şehadet ile bir anda Öyle bir makamı ulaşıyor ki, ulaşıyor ki artık dünyadan da haramdan kazançlı şey biliyor. Bir anda içki bırakıyor, fuhşu bırakıyor, kumar hepsine bırakıyor. Hatta aldığınız canlı falan da biliyor. Şimdi demek ki imanın bir tadı var. İşte bu üç şey buraya. Burada Aleyhisselam dedilerin en iyi konu versiyöleri, abileemma, simahimma. Biri o kişiye Allah versiyla peygamberimiz diğer her şeyden daha sevgili olursa eğer yani kişi gerçekten bu duruma ulaşabilirse Allah sevgisi peygamber sevgisi diğer bütün sevgileri aşağı üstün gelirse dünya yararı var dünya çıkarı var işte hanımın var eşinin var çocuğun şunların bunların şeyleri var. Ama dinden taviz istiyorlar. Allah böyle böyle istiyor. Hayır. hayır. Kişi burada durabilirse benim Rabbim Allah bana böyle emrediyor. Benim peygamber bana böyle emrediyor. Diye kişi Allah peygamber sevgisini üstüne itirebilirse. Ben <gülüyor> yümmere <gülüyor> illallah. lillah. gerekiyor. Biraz uzun hatı şerif. Bir de bir kişisi Allah için seversa üçüncüsü onunla duracak masluda ve en yuk en yavu de bir <gülüyor> küfrü kaba yıkru en yuk zefe finnari üçüncüsü mu tavakkalardır küfürden çıkıp imana gelikten sonra kişi nasıl ki bir insan ateşe atılmaktan korkar, ikrar eder, tiskinirse, kişi Allah korusun tekrar aman imandan çıkmayayım, aman imanım gitmesin diye kişinin böyle korktetmesi gerekiyor cemaatim. Hakkında. Bir de imanı gideren tabi çok şeyler bazı cemaatimiz. Mesela günümüzde çok konuşulan kelimeler var ama tabi zalmi sadiri şu anda. Şöyle konuşuyor bazen. Efendim, İşimiz Allah kaldı artık diyorlar. Bakınız, yani artık yani Allah bu işi yap'a yapamaz maaşlar her zaman işin Allah'a kalmış şey ya. Her zaman işin Allah'a kalmış şey. Yine bazıları haşa Allah Baba diyorlar bak benim şükürler işte Allah Baba şöyle yapar diyorlar. Azıcık Allah Baba değil haşa. Lembüriyo, lem yilit verem yüled. Haşa Allah doğamadı, doğru mu Allah-u Allah doğurmaz muhteremler. Bu Hırist'in inancı bu. Onlara göre allah haşa, baba Teala diyorlar böyle. İşte. Yani bu İslam'a ters Allah okursun, yani ki imandan çıkabilir muhteremler. Yani bir kimse bir haram inkar ederse, mesela faiz haram, e bu zamanda olur mu efendim bu? Yok. Başka peygamber gelmedi. Başka kitap gelmedi. Kuran-ı Kerim son ilahi kitaptır. Bu da geçerlidir gerisinde. Bunun için işte bu zamanda kadın ötrenebilirim mi bak? Hayır müteahimdir. Son ilahi kitap son peygamber bunu emrediyor bu şeye Bunun için demek ki konuşurken de korkmamız gerekiyor ama yalnız bir sözün çıkması imana çıkmayayım diye. Şimdi son dersi vereceğim az zamanda 10'a inşallah. Bu adı Şerif'te Buhari'den buyuruyor Fevalis Hazretleri yeduhul ehli en cennete ve en nare yarın mahşerde yani imanın değeri ne azı cemaatimiz ahiret alemi ona bakım için inşallah okun şunu bunu sunaldım ehli cennet yani cennet ehli cehennete yerleşti. Mahşerde hesap bitti. Sakızı geçildi. Ne kadar ehli cihannet varsa cehennete girdiler. Ve ehlün en nare, Ne kadar cehennem ehli varsa onlar cehenneme girdi. Yani girecekler. Girdikten sonra Yükürullah Azze vecel Allah'a Allah'ın şöyle buyuracak azı cemaatimiz. Ahrucu kalbi habbetin min hardelin min imanin kalbinde hardal tanrısı kadar az imanı olan dahi cemde kalmayacak onları oradan çıkarılmayacak meylem duracak demek ki bu adı şehrine götür gösteriyor cemaatimiz? İki mesele başlayalım burada. Bir, bir kimse elhamdülillah imanı var dünyada ama imanı çok zayıf olduğu için... ...kişi kuyu gaflette. Kişi karanatata, batata kalmış kişi. Kişi çevrede boğulmuş. Nefsine boğulmuş. Kişi haram işleyebiliyor. Günah işleyebiliyor. Demek ki ne olacak Allah korusun. Demek ki bu mizamda... ...günah fazla gelince... ...cehenneme atılacak... ...kimlerle beraber... ...inanmayanla beraber kafirler atacaklar buna. Yani ne olacak? Kafirler cennette ebilik kalacaklar onlar. Kalacaklar. Kalbinde imanına kadar kişiniz zayıf da olsa orada kalmayacak. Oradan çıkarılacaklar. Hepsi böyle mi? Hayırdır, hayır mıydı? Hayır. Cennetin baştan melek var, o lan amiri isim Malik. Onda bir liste var içinde liste var. İsim okuyor. Kimin günahı biraz daha az ise o davet çıkacak. Der. İsim okuyor şimdi. Ey Firavunlu filan. Ey filan kızı filan. Bütün cennem duyuyor bunu. Peki bakıyorlar. Tamam azabın bitti. Çıkın bakalım. Onlar tabii çıkıyorlar. Şimdi de onları tanıyanlar hatta kardeş icabında beraber yaşamışlar. Ne diyorlar? Ah diyorlar. Keşke benim de günahım az olsa onun kadar ben de şimdi çıkardım. Mesela hanım diyelim, o an aklıma geldi onların güzel mesleği bu işe geçti de mesela bir hanım komşular, arkadaşlar samimi görüşüyorlar birinin başlarımı açık başı bir tanem bir yarım aram örtüyormuş başını yarım örten bak davet çıkacak muhtemelen daha çıkacak. daha açık olanı daha fazla kalacak böyle. E çıkıp sokağa geziyor geziyorlar. Biri hemen işini görüp dönüp geliyor, açık. Öbürü biraz daha fazla dolaşıyor. onu olacak, o biraz daha fazla kalacak alacağım Hatta dünya önleği de var mesela güneş bile. Bir kişinin neresi açıksa orası güneşte yanıyor. Güneşte kaldığı sürece bağlı olarak öyle kalıyor. Şimdi bunlar ne çıkacaklar? Cehennem çıkacaklar. Fe minha. İşte ismi okunan elhamdülillah artık muazzam bir sevinçle tabi o andaki duygudan allah Teala bilir onların. O kadar aşırı bir sevinçle çıkacaklar. ve du ama kapkara simsiyama. Bütün bedenleri. Öyle çılgın gibi böyle ağmaklaşmış öyle olacaklar. Ateşte, azapta, bir amaklaşmış, aptallaşmış. her taraf simsiyah kömür gibi her tarafları tanımıyorlar ama öyle korka bir şekilde çocuklar fevkalade fineril hayati orada bir nehir var hayat suyu denen abayasi var oraya bunlar dalacaklar ve bütün kentten bütün hibütün fizian bir şeyli nasıl ki biten bazı yabani bitkiler, oklar vardır. Bunlar bir çıhtı gibi. İşte bu hayat suyuna girenler de ondan çıkınca birdenbire bütün bedenleri bembeyaz olacak, yüze mür olacak, akılları zekalı yerine gelecek, enerji yerlerine gelecek alacak cemaatimiz. Demek ki bir kimse Allah izni inşallah mevla, nasip etsin, iman artık giderse her ne kadar günah çok ise de tabi cehenneme O Orada bile kalmayacak bu dönemler. En son mümin de cehennemden çıkınca. En son mümin ne kadar kalacak orada? 70.000 yıl alacak matemiz. 70.000 yıl cehennemden yalanacak. Günah çok. Dünyada günah günah günah demiş. Doğum günahlara. Dünya tarafında zavallı, gafil. Tabi yanmış, yanmış, yanmış, yanmış. Ama imanı var, çıkacağını biliyor kendisi de. Her kişi en son kalacak. Onun ismi okunacak, mavi tarafından. Ey filan filan, cehennem bütün sarsılıyor. Her bakacaklar, o kişi ayağa kalkamayacak, çıkma cehennem, ayağa kalkamayacak derler. Emekli Yanmış, yanmış, yanmış. Eti yanmış, derisi yanmış, sinir sistemine yanmış ama yok oradan Yüzü müzi bütün o dişler sırıtmış bu terimlerle. Yüzden hiç derin birik de kalmamış. Hani iskelet şeklinde almış Allah korusun. Öyle korku bir şekilde kapkara o hale gelmiş. İsim okunacak, ayağa kalkamayacak ama. Böyle emeği teri, yılan gibi ama böyle. Sürükle sürük diye sürük diye çıkacak. iş işte oraya gelecek. Al bu hayat. Hayat suyu. Dehir. Onun için girince hemen birdenbire derisi rengi yerine gelecek. Enerji saat yerine gelecek. Bütün bedene beyazlayacak. Yüzün ullanacak. Neşesi gelecek. Her şey güzel gelecek. Elhamdülillah. Ama o kişi de ciğerden çıkarırken artı sıra da kaldılar. Kaldılar. O güne kadar kafirlere yine bir ümidi varmış ama belki Allah bizi affeder, belki buradan çıkarır diye o gün çıkınca veya emir verecek, cehennemin kapıları artık kapanacak. Yani kapı böyle kilitem değil de şöyle diyelim ki kaynatılma gibi yani duaç yanacak, artık cehennemin kapılık özelliği kalmayacak. Yani o bir cehennem olacak olacak. Kafirler cennet oduna gelince o kozan bir başak bir bağırma yaptı. Periyat, o kadar muazzam başak eder. Ya andık muhdi der der der der. Hal işte geçim odalar. Peki ne olacak onlarda? Ne biliyor? Sünme orada ne ölüm var ne hayat var. Layimut fiha ve layaya. Onların ya hayatı hayat denmiyor artık. Kapkarı, kömür, iskelet olmuş, çılgınlaşmışlar, ahmaklaşmışlar, aklalaşmışlar Artık duyarsız olmuşlar, öyle gelmişler. Kimse kimse haber yok. Evet, ateş içerisinde, Ölüm de yok. Hayatta Allah'a korusun cemaatimiz. İşte bunun için çok tabii özen gösterelim sevgili kardeşlerim. İmanlarımıza, can simidi gibi sıralı imanımıza sıralar. Allah'ın her türlü kuzun şişinden kulları sakralım. Lillah Fatiha.